Seninle gidebileceğimi söyledim Ne dünyada olmaz ya Neden otobüsle gitmiyorsun otobüsle mi? Evet otobüsle daha rahat daha çabuk gidersin Kamyonda yolculuk yordur babacığım, dayanamazsın uzun yol Dayanırım evladım Aa, Uzatma baba dayanamazsın dedik ya Bana rüzgar halil derler Bastın mı gaza kamyon kanatlanır adeta Bak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 Ne tuhaf adamsın ya. Olmaz dedik babacım. Ya muavin gelmedi zaten sinirlerim alt üst. Sarızağ'nın kamyonu da yüklendi neredeyse yola çıkacak. Ya, otobüse bin babam. E, otobüsle gidemem ki. E, neden gidemezmişsin? E, param yok. Paran mı yok? Öylece ne arıyorsun buralarda? E, şey... E, yol için param vardı ama e. çaldılar. Çaldırmasaydım. Biz öyle her param yok diyeni kamyonumuzu alsak... O... Ya, yola çıkacağım kötü kötü söyletme beni ya Bu yolcu otobüsü değil Yük kamyonu yük Aman aman Sakın bana sinirlenme Yola çıkacaksın işte ben gidiyorum Cenab-ı Mevlam seni kazadan Beladan muhafaza buyursun Hayırlı yolculuklar evladım ha, güle, güle, güle güle Nerede kaldı bu muavin Rıza da arabaya doğru gidiyor Şundaki surata bakın. Amma da ha Ne sanıyorsa kendisini Yolda gösteririm ona böyle kasılmayın İşte kamyona da bindi be ben hala muabin bekliyorum Daha fazla bekleyemem Hemen yola çıkmalıyım Ya şu ihtiyar kafama takıldı Zavallıya fazla yüklendim Ne de temiz yüzü vardı garibin. Parasını da çalmışlar Koymasaydım keşke ha, ha gitmemiş Ha orada duruyor Hadi be Rüzgar Halil bir iyilik yap şu zavallı ya Baba Bey baba gel Gel gel hadi gel gel Buyur evladım bana mı seslendin Sana seslendim hadi yola çıkıyoruz Yani beni alıyor musun kamyona Alıyorum ama bana muavinlik yapmak şartıyla tamam mı Bizim muavin <gülüyor> Bana muavinlik yapar mısın Memnuniyetle Rüzgar kaptan memnuniyetle eh. Hadi binelim öyleyse muhabim baba <gülüyor> Tamam rüzgar kaptan tamam <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Emir Buhari hazretlerinin hatırına Hayırlı bir yolculuk nasip eyle Ne dedin baba Ne dedin sen Bir şey demedim sadece dua ettim Yok yok yo. bir isim söyledin sen Aa, Evet Hazreti Emir Buhari dedim Emir Buhari Bu da kim ya? Emir Buhari Emir Sultan'ın ismidir. Kazalardan belalardan korunmak için Emir Sultan'ı vesile ederek Cenabı Hakk'a niyazda bulundu. <gülüyor> Emir Sultan'a. <ha? gülüyor> Emir Sultan. Neden gülüyorsun evladım? Ne var bunda gülünecek <gülüyor> Ya sabahli evden çıkarken bizim hanımla kavga ettik de. Kavga mı ettiniz? Neden? Ya <gülüyor> da ben uzun yola çıkacağım zaman Emir Sultan'ın türbesine gidip benim için dua eder de. Ben böyle baş şeylere inanmam baba. Ne bileyim? tuhaf gelir bana. Kaç kere söyledim gitme diye. <gülüyor> Bugün gene gitmiş. Ona kızdıydım. Şimdi sen de aynı şeyi deyince sinirimden güldüm baba. Boş şeyler mi dedin Boş dedim ya Boş şeyler bunlar baba boş Rıza'nın kamyonda hareket etti Hadi babacım duracak vakit değil Bastalım gaza dır tuhaf olan oğlum. Direksiyona geçtiğinden beri gözünü aynadan ayırmadın. Bir saattir tuhaf tuhaf deyip duruyorsun. Rıza fırtına rıza baba görünmüyor ortalıkta. Daha iyiye biz ondan önce varacağız demektir. Bırak görünmesin. Sen rızayı bilmezsin demiştim ya. Nesinsidro görünmez görünmez aniden çıkar ortaya. Sürer koca kamyonu üzerine. Şimdiden bir ses yine böyle yapacak diyor Kalbini ferah tut oğul Şeytanın vesvesesine kaptırma kendini Sen işine bak Allahu Teala korur bizi Bak Bursa vilayetinin sınırları dışına çıkıyoruz Allah'a ısmarladık Ey Emir Sultan Hazretleri Elveda ey Yeşil Bursa <gülüyor> Yine mi Emir Sultan baba Aa, Bakıyorum neşen yerine geldi Yok baba öylesine girdim. Bakma sen bana Ee, şu yaşlı halinle Bursa'da ne işin vardı söylesene Bursa'ya Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyarete geldim ee, Başka başka işin yok muydu Bursa'da yani eş dost ziyareti falan Yoktu yoktu Ta Trabzon'dan Bursa'ya sadece mezar görmek için geldin öyle mi tuhaf Mezar görmeye değil evlat Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyaret edip ruhaniyetinden istifade etmeye geldim ...sahiden, sadece bunun için... ...evet, bunun için... <gülüyor> ...tuğap... ...şimdi sen turist oluyorsun desene... ...iç turizm yani... Da <gülüyor> Trabzon'dan Burzay'a mezar görmeye... <gülüyor> ...yaş kemale erdi de... açtı bile... ...bugüne kadar denkleştiremedim... ...mubarek topraklara gidip... ...peygamber efendimizin... ...kabri şeriflerini ziyaret edemeyince... ...onun yerine... ...efendimizin soyundan... ...alim, veli...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 Sormaz mıyım ben sana bunun hesabını? Gelmedin... ...beni bu geveze ihtiyarla baş başa bıraktın. Adam da bu konuları iyi biliyor ha. <gülüyor> küt küt cevap veriyorum. Baba... ...sen imam falan mısın yoksa? Yoo. Emekli öğretmenim. Neden sordun? Dini bahisleri çok iyi biliyorsun da ondan. Ah, estağfurullah evlat. Ben ancak duyduklarımı naklediyorum. Yoksa... ...kendim ne halde olduğumu biliyorum. Ama... Emir Sultan Hazretlerinden Eli boş dönmediğimi de hissediyorum Baksana Huzurlu, ferah ve kuş gibi hafifiz Gene hmm, Emir Sultan Ah mavi ne ah, Ne dedin evlat Yok bir şey söylemedim İşte fırtına Rıza Önseledi bizi soldayacak neredeyse O da ne bişim muavim bu ya e Ama ne arıyoruz Rıza'nın yanında Bu muavini ayartmışlar. Ama ben şimdi gösteririm onlara. Sıkı tutun baba. Görsünler Rüzgar Halil'i. Be uyma evlat. Bırak kesinler. Sığar mı be? Şoförlüğe adamla sığar mı? Bir adamı yoldan koymak için muavinini ayartmak delikanlığa sığar mı? Sakin ol evladım. Daha yol uzun. Geçeriz onları nasıl Yok öyle. Bir milim bile önde tutmam ben onu. Görsen... Evlat işareti görmedin mi? Orada sollama yapılmaz. Ee, sen karışma baba. Ama karşıdan bir otobüs geliyor. Gelmeden sollarım ben Rıza'yı. Fakat çok süratli. Sus be babacığım sus be. Evlat, Yeter artık akıl evlat, o çoğun Evlat evlat otobüsün şoförü telaşlandı Üzerimize geliyor. Allah yol vermiyoruz ha. Yaklaştı iyice. Çek ayağını gazdan. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şükür.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 Ah, oldu işte Hadi şimdi dene bakalım Hay aklında bin yaşamama. Sen olmazsan akşamı ederdim burada Hadi bin rüzgar gibi eselim de Enseleyelim şu rızayı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 Çocukken ninem anlatır dururdu ama unuttum. Ninem de senin gibi eski kafalı biriydi. Ama beni pek severdi. Dualar ezberletirdi. Hele bir dua vardı ki en çok onu söyletirdi. Dur bakayım nasıl dua... ...hay Allah onu da unutmuş. Ee, hayat kavgası neler unutturmuyor ki insanı? Bu unutkanlığın sebebi... ...hayat mücadelesi değil o. Değil mi? Peki ne öyleyse? Gaflete sebep olan... ...dünyaya düşkünlüğün... ...helalinden olsun...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 لما جاءهم رسول من علم الله نصدق لما معه نصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب Taceddin sen misin kardeşim? Evet emirim. Buyur. Gel otur şöyle yanıma. Otur da halleşelim biraz. Hı? Ne var senin? Sen ağlıyorsun. Bir şeyim yok emirim. Demin Kur'an-ı Kerim'i okurken sizi dinledim. Öyle güzel okuyordunuz ki tutamadım dolan gözlerimi. Gözyaşların benim okuyuşumdan değil kardeşim. Dinlediğin ayeti kerimelerin güzelliğinden.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 Ekmeğimi kazanayım diye ilk zamanlarda zevkle çalıştım Ama sonra bir baktım etrafıma ya, Hayat değil bizimkisi Günlerce yol git Yağmur, çamur, viraj, yokuş, uykusuzluk Elimde kalan 3-5 kuruş Ancak karnımız doyuyor Oysa ben bunun gibi 5 tane 10 tane daha kamyon alıp nakliye işi yapmak istiyordum Çok para kazanmak Lüks içinde yaşamak istiyordum Bu böyle gitmez dedim kendi kendime Bir şeyler yapmalı Bir yol buldum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 Parlak çuhalarla kaplı bir yol. Ama yürümeye başlayınca anladım ki uçurumlarla doluymuş. Kumar illetine yakalandım. Senin anlayacağın kısa zamanda dört kamyon kazanmış ve aynı hızla kaybetmiştim. Bir tek bu baba yadigarı kalmıştı elimde. Bir de nakliyat filosu hayali. Dedim neden olmasın? Neden gene dört kamyonum daha olmasın? İşte bu kamyonu koydum ortaya ve kaybettim.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 Elimde bir şey olsa yeniden oynarım Kamyonumu evimi geri alayım diye oynarım Şeytan aldatıyor seni Nasipten ötesinin olmayacağını unutma Aslında bakarsan öyle Bizim hanım da hep böyle söyler Çok çekti zavallı benim yüzümden Benim işi gücü bırakıp kumara adandığımı anlayınca Vazgeç dedi Gel Emir Sultan'ın türbesine gidelim Orada dua et Tövbe et O yardım eder de kurtulursun Birden tepem attı Nankör kadın dedim Bak bu kadar zamanda böyle zenginledin Sen ne kurtulmasından söz ediyorsun O sinirli birkaç da tokat vurmuşum Az zaman sonra bütün kazandıklarımı kaybettim O gene hiç ses çıkarmadı Sabretti Ne bana küstü ne de hayata Oysa ben bazen öyle ümitsizliğe kapılıyordum ki Ama gene de beni teselli ediyordu ee, Manevi gıda alanların hali başka Onlar sabretmesini bilirler, ümitsizliğe düşmezler, etraflarına da kuvvet verirler. Ah, biz her şeyi unuttuk. Dedim ya, ninemin ezberlettiği o güzelim duayı bile unuttum. Yine hatırlarsın inşallah. Aslında dilimin ucunda yattım sağıma. Ya öyle kolaydı ki... Şuraya bak baba!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 Bu işin ucunda hem çok para... ...hem de namın mevzu bahis. Kınıza rüzgara geçmiş... ...dedirteceğime öleyim daha iyi. Bak yine yanlış yapıyorsun evlat. Bu nam senin ne işine yarar? Neden baba? Atsan kötü bir şey mi? Bak Emir Sultan adını bırakmış. Asırlar geçti hala söyleniyor. Sen de Trabzon'dan geldin. Her gün her taraftan birçok insan geliyormuş kabrine. O başka oğul. Onlar bu makama kendilerini...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 Saklanamayacağım galiba Bu zat açığa çıkmam için zorluyor beni Haklısınız Ama ben de seyidim Seyid mi sen mi Evet 12. imamın torunuyum Senin seyid olduğunu burada kim bilir Hem seyid olsan duruşun başka Kıyafetin başka olurdu Kimi şahit göstereceksin Ben burada garip bir kişiyim Beni kimse tanımaz Öyleyse neyle ispat edeceksin Hazreti Ali efendimiz rüyamda cedd Muhammed'e selam ver buyurmuşlardı. Şahidin peygamber efendimiz olsa gerek. Ee, kolayı var. Resulullah'ın türbesine gidip kendisine selam verelim. Ne diyorsun Allah aşkına? Peygamberimize selam verelim diyorum. E sonra? Sonra ne olacak? Hangimizin selamını alırsa onun efendimizin torunu olduğunda şüphe kalmaz. Garip bir iddia ama kabul ediyorum. Hadi efendimizin türbesine yüzümüzü dönelim ve selam verelim. Pekala. Buyurunuz. Esselamu aleyke ya cetti. Esselamu aleyke ya cetti. Esselamu aleyke ya cetti. Şey sıra sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya cetti.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 Rüya gördü. Uyandı ve ...Buhara'dan kendisiyle beraber gelen Tacettin isimli arkadaşına koştu. Tacettin o sırada çömlek yapıyordu. Tacettin: Efendim elim. Durdur şu çark. Şu çömleği de bitireyim öyle durdururum az kaldı. Hayır hayır hemen durdur. Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Anadolu'ya. Anadolu'ya mı?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 Nerede dururlarsa orada kalacağız. İşte bir veli ve onun kerameti. Öyleyse bize müsaade. Hadi oğul gidelim gayrı. Sen git baba. Eğer kabul ederlerse ben de dervişlerle gideceğim. He? Efendim beni de aranıza kabul eder miydiniz? 39 ken 40 olduk elhamdülillah. Demek buradaki molamızın hikmeti sen misin? İşte... Kandillerde yürümeye başladı. Haydi yola. Bismillah. Onlar mola verdiler ama biz kaç saattir yoldayız. Gel şurada biraz dinlenelim bir şeyler yeriz. Namaz da kılarsın. Rıza'yı unuttun galiba. Hiç unutur muyum unutmadım da. Arabanın da karnı acıktı. Doyurmazsak adım atması Biz de yarışı kaybederiz o zaman. <gülüyor> Ben de seni yarıştan vazgeçtin sanmıştım. Hiç vazgeçer miyim baba? Rüzgar halil derler bana. Hah, işte lokanta. Hadi içeri girelim. Geç şöyle baba oturalım. Ha. Ama sen anlatmaya devam et. Meraklandım iyice. Emirim bakın kandiller söndü. Bizim ömrümüzün kandili de bu şehirde sönecek. Mekanımız burası olacak.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 Hazır sultanım. Evrenizi beklerim. Askerin ben. maneviyatı nasıldır? Sultanım. Desene Evronos Bey. Askerin maneviyatı nicedir? Ee, sultanım. Bilirim Evronos Bey'im. Bilirim. Tam üç ay oldu. Bu ne kavi kalaymış. Bir taş dahi düşüremedik. Asker yoruldu. Midi kırıldı. Lakin geri dönülür mü koca Evronos? De bana. Sen olsan döner misin? Allah yolunda olduğumu bildikten sonra dönmem sultanım. İşte sebep bu Evronos Bey. Geri dönemem Niyetimiz halis olduktan sonra Hak Teala bizi yardımsız komaz. Ben buna inanır, mücahit gazilerime güvenirim. Dönmeyeceğiz koca Evronos, dönmeyeceğiz. Bu kala Allah'ın izniyle düşecek. İnşallah sultanım. İşte etraf ağırdı. Vakti midir? Vaktidir Evranos. Ne bu şamata Evranos? Kare kapısı açıldı sultanım. Bakın. Kim bu Serdar? Nasıl girmiş içeriye? Bilinmez ki sultanım. Askere hücum emri ver Evranos. Tiz elden burçlara çıkıp sancağımız çekilsin... ...ve dahi huzuru makalayı açan Serdar getirilsin. Emriniz başım üstüne.